Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu Bir kardeşimiz soruyor. Kaza namazlarım var. Ee, bu nedenle namazın sünnetlerini kılamayacağım ve nafile namazları kılamayacağım söyleniyor. Kaza namazı borcum varken bunları kılmamın doğru olmadığı söyleniyor. Bu konuda ne yapmam gerekir? diye soruyor. Şimdi değerli kardeşim öncelikle şunu ifade etmemiz gerekiyor. Kaza namazı nasıl, ne zaman kaza edilir bir namaz? Bir Müslüman namazı asla terk etmemelidir. Ancak şu durumlarda kaza edebilir. Bir, eğer uyuyakalmışsa istemeden uyandığında namazını kaza eder. İkincisi, unutmuşsa. Hayatın telaşı içerisinde unutabiliyoruz, hepimizin başına gelebiliyor. Vakti namazı kıldığımızı düşünüyoruz ama sonradan aklımıza geliyor ki namazı kılmamışız. Bu olabilir, insanlık halidir. Bu gibi durumda da hatırlayınca namazı kaza etmek gerekir. Üçüncüsü bayılmak. Yani diyelim ki ameliyat oldunuz. 24 saat kendinize gelemediniz ve namazlarınız geçti. Bu durumda ne yaparız? Ayıkınca, kendimize gelince kılamadığımız namazlarımızı kaza ederiz. Dördüncüsü de aklımızı kaybedersek yani geçici hafıza kaybı, kendimizi bilememe, hafızamızın kaybolması gibi delirme gibi geçici olabilir. Bunlarda da aklımız başımıza geldiğinde namazımızı kaza edebiliriz. İşte böyle e, borçlarımız varsa yani hemen kaza etmemiz gerekir. Bu varken sünnet namaz kılmak uygun düşmez elbette. Öncelikle farz olanın yerine getirilmesi gerekir. Ancak yanlış olan şudur. İnsanlarımız yıllarca gaflet içerisinde namazı terk etmekte. Namaza davet edildiği halde Ha bugün kılarım, ha başlarım ya da yaşım genç, kılarım ileride başlayacağım gibi düşüncelerle namazı terk etmiş ve namaz, namazını kılmamıştır. Yıllar sonra aklı başına gelip tövbe edince bu insanların karşısına dağ gibi bir yük çıkarmaktadırlar. Diyorlar ki senin 30 senelik kaza namazı borcum var, bunu ödemen gerekir. Dolayısıyla bu şahsa günlük bir miktar kaza namazı hesabı çıkarırlar. Zaten yıllarca bu şahıs namazdan kaçmış, gaflet içerisinde namazı terk etmiş ve karşısına tövbe ettikten sonra öyle bir yük çıkıyor ki dağ gibi bir yük. Bir bakıyor, bu borcu ödeyemeyeceği kanaatine kaplıyor ve işin içinden çıkamayacağını düşünüyor, tekrardan namazı bütünüyle terk ediyor. Oysa bu dinimizde bir örneği olmayan uygulamadır. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir kimseye 20 senelik, 30 senelik, 40 senelik namaz borcum var, bunları kaza edeceksin dememiştir. Namaz öylesine önemli bir ibadettir ki bunun terki asla caiz değildir. Çünkü Peygamberimiz namaz vücutta baş gibidir diyor. Nasıl ki bir vücuttan başı ayırdığın zaman o kişi ölür ve yaşayamazsa namaz da aynı şekilde Müslüman namazsız yaşayamaz. Asla terk edemez. Kişiyle şirk arasında namaz vardır. Yani namazının terki. Namazı terk ettiği anda Şirke düşer. Bu kadar önemli. Hatta sahabe biz hiç kimseyi küfürle itham etmezdik buyuruyor. Namaz ve zekat hariç. Yani bunları kim terk ederse onları küfürle itham ederlermiş. Namaz bu kadar önemli bir ibadetken asla terk edilmemelidir. Bir mümin asla namazsız olamaz. O nedenle geçen geçmiştir bir daha terk etmemek üzere namazına başlamalı ve geçen namazlar için Allah'tan af ve mağfiret dilemeli ve bir daha asla namazını kazaya bırakmamalı ve hiçbir şekilde terk etmemelidir. Bu şekilde namaz borcu çıkaranlar dinimiz içerisinde kendilerince getirebilecekleri hiçbir delil bulunmamaktadır. Yani sahih bir delil bulunmamaktadır. Bu nedenle tevbe etmeli ve geçen namazlarımız için Allah'tan mağfiret dilemeliyiz. Ve e, sünnet namazlarımızı da beş vakit içerisindeki kıldığımız sünnet namazlarımızı da diğer nafile namazlarımızı da hiçbir şekilde terk etmemeliyiz. Onların da e, peygamberimizin emri olduğunu unutmamalıyız. E, Rabbim tövbettikten sonra tövbesinde sabit kalanlardan olmayı bizlere nasip etsin.